Bütün esbab tükeniyor, müsebbibül esbaba teveccüh ediyor. Rabbim dediği an, kim bilir belki de ilk defa şu Hanif milletinin babası Hz. İbrahim'in dilinden لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ sözü yükseliyor. Bu ses semada çatlaklık meydana getiriyor. Yarılan yerden sağmak sağmak yağmur dökülmeye başlıyor. Tecessüm eden Cibril Hazreti İbrahim'in karşısında beliriyor. Ve şeytanı derdest tuttuğu gibi akabenin yanında taşla bu müfsidi diyor, taşla bu melunu diyor. Ve İbrahim orada ilk taş atıyor, ustada ikinci taş atıyor. Ve sonra çocuğunu bağzama emri geliyor kendisine. Kur'an anlatıyor vatallahu lil jabin derken yanı üzerine çocuğunu yatırdım. Rabbisinin emrine in kiyatını izah edecektim.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 her yılbaşı gelince, haç mevsimi başlayınca hacca gider, alem şumur meselelerini orada halleder, orada görüşür. Farike Aynat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Medine'de hayatının son demine doğru haç bir kere farz olmuş. Cemmi kafirle gafirle hacca gitmişti. Kendisinin hacca gideceğini duyan yığın yığın etraftan halk Koşun etmiş, üşüşmüş, mekke'de toplanmışlardın. Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'i herkes görmek istiyor. Son sözlerini dinlemek istiyor. Menasiki hacı kendisiyle beraber yapmak istiyor. Nasıl yaparsa öyle yapmak, öyle tenevür istiyordu. Belki cihan tarihinde yapılmış en tatlı hac idi o. Fahri Kainat Efendimiz'le beraber. Arafat Cuma gününe rastlamıştı. Bayram cumartesine rastlamıştı. Fahri Aynat efendimiz kendi cemaatına tatlı bir haç yaptırmış. Ve bu benim son hacımdır. Bir daha burada buluşamayız demiş, veda da yapmış. Etraftan gelenlerden ayrılmış. Sine'yi Medine'ye yine dehalet etmiş. Ve sonra da vefat buyurmuşlardı. Onun için ilk haccı olmasına rağmen umreler dışında, buna ilk ve son haccı veda haccı da diyoruz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 Mubarak hutbesinden müşahede ettiğimiz şu sözler asımıza kadar ağırlığıyla tonuyla gelmiş büyük sözler. İnne dima'akum ve haramun hada ve hada ve şehrikum hada. Sizin mallarınız, canlarınız, kanlarınız bugün haram bir gün olduğu gibi haramdır bundan öte.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son sözlerini şöyle bitiriyordu. La tusalun anni fema kultum. Beni sizden soracaklar. Vazife yaptımı mı diye soracaklar. Tebliğ ettim mi diye soracaklar. Ne dersiniz acaba o zaman? Hepsi birden Arafat dinlercesine. Kalu neşhedü enneke kad edeyte ve ballagte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 Yapılması ve yürütülmesi gereken bu kutsi vazife üç dört asırdan beri yapılmamakta, alemin İslam hacin bu yönünden istifade edememektedir. Camiler kendilerinde yapmamız işlerinde yapmamız gereken vazife yapmadan mahrum kaldıkları gibi, Hac mühim bir rükün olarak, alemin İslam'ın içtimâî ve milletî meselelerini halletmek için bir araya geldikleri esnada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 batının müstemlekezi zihniyeti karşısında, şarkın nifak zihniyeti karşısında, kapitalizm ve komünizm dünyası arasında yutulmaya müheyya âlem-i İslam, kendi entelektüeliyle haçla bir araya geldiğinde, âlem-i İslam'la kontak olma yollarını araştırsın, münasebetini takviye etsin, bunlarla da anlaştın. Talihli hacılar hacca gittikleri zaman,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 Bütün bunlar gösteriyor ki, âlem İslam'da bizim gelişmemize muhazi ayrı bir gelişme var. Entelektüel seviyede kenetlenmeye doğru gidiş var, münasebeti kaviyeti esisine doğru gidiş var. Ben Şeyhül İslamları mevkiinde bulunan bir zatla Allah'ın beytinin kenarında konuşurken,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 الذي لا أحصي عليه كما أثنى على نفسه الزجاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلا لنا منوره من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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا من فضل ربكم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الطالين ثم أفيضوا من حيف أفاد الناس أستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي لها شيء الكريم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 eğer Beytullah eğer Ravza-i Tahir'e, oraya ve yaklaşma sadece vazife çerçevesi içinde olmuş, hatta gerçek büyükler Ravza-i Tahire'ye hiçbir zaman yaklaşmamışlardı. Ebu Hanife rivayete nazaran 40 defa hacca gitmişti, küfeden kalkmış bu küfenin beyni ve pazusu, batılıya hukuk ve fıkıh metodolojisinin vazığı diye kendisini tanıttıran, Noman İbn-i Zabit, halifi mezhebinin müessisi büyük insan, kırk defa Beytullah'ı tevaf etti, kırk defa mültesime yüzünü sürdü, kırk defa eşiği öptü, kırk defa Hacerül Esved'i yaladı, kırk defa Hüzur-ü Risalet benaydı el pençe divan durdu.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 Çadırın kapısını açmaya teşebbüs eden, işte birkaç dakika ver, Hüzuru Risalet Benay'de yalvarıp yakaran bu bedevidir. Karşısına dikilildi külmez ya İmam! Allah Resulünün sana selamı var. Ferman ettiler, 40 senelik hasret yeter dediler. Artık razı itaileye gelebilirler. Atmosferim içine girebilirler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 Fakat vazifenin burada olduğunu da bir lahza hatırdan çıkarmıyoruz. Fahri Kainat'ın adını bayraklaştıran, asırlarca o bayrak Şehmal bufuktan ufuktan dolaştığı halde, o bayrağı taşıyan şerefli ecdat Osmanoğulları, bir kerecik olsun hacca gitme imkânını bulamadılar. Zira onun adını bayraklaştırmayı, bu devletin nizam ve intizamı içinde adını ufuktan ufuğa götürmeyi belki daha büyük gördüler. İçtihad ettiler, belki hata ettiler, belki sevap ettiler. Ama Resul ü Ekrem'in hasarına saygı içinde hareket ettiler. Bu muhakkak ve müsellemdir, aksi iddia edilemez. Burada kaldı hizmet gördüler, gitselerdi gelecek yine hizmet göreceklerdi.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 Filizlerimizi muhafaza buyursun, bir asırdan beri içtimai sancının meydana getirdiği neslimizi muhafaza buyursun. Mekatibi İslamiyemizi, medaris İslamiyemizi, batının atmasına tutmasına bakıp tecavüz edecekler karşısında muhafaza buyursun. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ ve وَاَبْلَعَى النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا famın insanı mı yokuşu Rabbana aetina fi dünyâ ve malı hı fi alaikere min kalaq, vamınumun yokuşu Rabbana aetina fi dünyâ hısna ve fi alaikere hısna ta maqna azaabın nard. Elhamdülillahi hamden kâbiline kemâ emar. Eşhedü la ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûluhu'l-Nabiyyul-Mu'teber. Tâzimen li ve tekrimen li fethâmeti şâni safiyyih. Fakâl Allahu Azze ve Celle min kâili muhbiran ve Allah ve ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellemü teslimu ya Rabbi lebebek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ala seyyidina Muhammedin. Kema salli te ala seyyidina İbrahimu ala ala seyyidina İbrahimil alemin labbelerindeki müdümbeci. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مليد وارض اللهم عن الصديك ببكتهم الفارق وامر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار منهم الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشد والقرار وحشرنا معهم بلدفك آمين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 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَمْ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dosdoğru yaşamakla, haksızlıktan içtinab ve hakkaniyete temessük ve imtisal ile emrediyor. Dini mübinin emirlerini Kur'an'dan takip edip, Kur'an'ın fermanını hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor.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 emirlerini tanımamanın, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü sahibi Kur'an'ın, fahri kainatın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, Günde kırk defa yenilediğiniz ahit peyman içindeki sıratı müstakim i bulasınız emr Am eman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat, inna salatetanha anil fahşay ve almunkar, <gülüyor> ve la dikulillahih akbar, waAllahu ya'lamu ma tisnagun. Salat Allahu aladim. Allah akbar, Allah akbar, Like the oh.